Günaydın. Haftanın ilk gününde değişim için başlatılan haberlerle yine bir aradayız. Günün ilk haberi İzmit'ten geliyor. Mert güç bisiklet ölümlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için başlattığı kampanyasını şöyle anlatıyor. Son zamanlarda tekrar artan bisikletlilerin yaşamını yitirdiği kazalar nedeniyle birçok arkadaşımızı ve kardeşimizi kaybettik. Bisikletliler adeta hiç sayılıyor ancak bilmedikleri bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kanunu 2918 sayılı Bisikletle ilgili maddelere göre 3C10 bendi bisiklet motorsuz bir taşıttır. Madde 37 sürücü için ehliyet ve taşıt için plaka gerekmez. Madde 46 karayolunda en sağ şeridi kullanır ve diğer taşıtlar ile aynı sorumlulukla hareket eder. Madde 66 bisiklet yolu olan yerlerde karayolunda sürülemez. Madde 66A karayolunda 2'den fazla bisiklet yan yana sürülmez. Madde 66b, işaret verme dışında çift elle sürülmesi ve genel kurallara uyulması zorundadır. Madde 66c, yük veya eşya taşıyamaz. Madde 37, karayollarında bisiklet sürmek için 11 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Bu kadar kanunlarda yerimiz varken hala canımıza kıyılabiliyorsa bu kanunların farkındalığının olmayışından dolayıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Platformu makamlarından istediğimiz bisikletle ilgili kanunların arttırılması, kazalarda araç sürücülerine verilen cezaların arttırılması ve farkındalıkların fazlalaşması için bisikletlilerle birlikte çalışarak reklam, organizasyon ve benzeri etkinlikler düzenlenmesidir, demiş Mert Güçlü bu kampanyasında. Günün ikinci haberi Su Ünal tarafından başlatılan ve engellenen çocukların bulundukları yerlerde internet üzerinden Videolu olarak aileleri tarafından takip edilebilmesi gerektiğini düşünen bir kampanya ve şöyle devam ediyor. Kendilerini koruyamayan, ifade edemeyen, masum otimizmli çocukların başına yansıyan, dışında hasır altı da edilen çok sayıda dayak, aşağılama, eziyet gibi görüntülü gerçek zamanlı video ile izlemek şart bu durumları. Çünkü denetçi arkasını döndüğünde aynı işkence devam eder. Bunlar çok oldu. Hala devam ediyor ve edecek. Eğer biz vicdanlı insanlar, aileler buna dur demezsek bu çocuklar savunmasız, çaresiz bizden yardım bekliyor diyor ve kameralı görüntü ve kayıt takibi istiyor bu kampanyasında. Bir sonraki haber tüm taşeron çalışanları tarafından başlatılmış ve maaşlarının en düşük memur maaşıyla aynı olması gerekliliğini savunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vakanlığı'nı muhatap seçmiş. Alnımızın teriyle hak ediyoruz, hakkımızı istiyoruz diyor bu kampanyasında şöyle devam etmiş. Verimlilik açısından bu çok önemlidir. Ülkemizin her devlet kurumunda taşıron firmalarda memurlar ile omuz omuza çalışan taşeron firma elemanlarının sesinin duyurulması vaktidir. Biz 1000 liralık değil 1500 veya üzeri ücret hak ediyoruz çünkü 1000 liralık işler yapmıyoruz. Sorumluluğumuz memurlardan daha da fazladır ve her kurumda memur ile taşıron çalışan arasında maaş uçurumu vardır diyor taşıron çalışan statüsünde olanlar bu kampanyalarında. Bir diğer haber İstanbul'dan konusu ise hukuk. Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı muhatap seçmiş, İstanbul askeri casusluk davası mağdurlarının infazlarının ertelenerek yeniden yargılama hakkının verilmesi gerekiyor diyerek başlattığı bu kampanyasında şu şekilde devam etmiş Necati Harman. Bütün ceza alanlar masum ve suçsuzdur. Hüküm verilmesine mesnet teşkil eden bütün dijital fiiller sahtedir. Savunma haklarına mahkemece itibar edilmemiştir. Çoğunluğu orduda istikbali olan ancak bu mahkemenin nedeniyle hayatları kararmış. İnsanlardır diyor bu kampanyasında. Şimdi de gelelim bir telefon firmasını muhatap seçmiş Sarper Duman'ın kampanyasına. O da diyor ki önemli miktarda ücretler ödeyerek satın alınan ürünlerde bu kadar kalitesiz bir servis hizmeti, bu kadar saygısız müşteri hizmetleri çalışanları tüketiciler olarak hak etmiyoruz. Cihazımı yaptırmak istesem onarılmasını istediğim parçanın fiyatını bilgisini dahi öğrenemiyorum. Firmalar hakkında şikayetvar.com sitesi üzerinden 1974 şikayet yapılmış ve sadece iki tanesi cevaplanmış bunların. Firmaların tüketiciyi umursamadığı, önemsemediği açıkça görülüyor. Müşterilerin karşılaştığı bu saygısız muamele ve haksızlıklar dikkate alınmalı ve müşterilerin mağduriyetini gidermek için başka bir firma ile çalışılmalı veya kendi teknik servislerini kurmalıdır bu şirketler demiş Sarper Duman. Çağdaş Başkan tarafından başlatılmış bir kampanya devam edelim. Çağdaş ÖSYM sınavındaki tarih sorularının yayınlanmasını talep ediyor. Şöyle açıklamış, bilindiği üzere 2014 KPSS tarih sorularının %20'sinin Atatürk ilke ve inkılaplarından çıkacağı ÖSYM tarafından önceden belirtilmiş olup sınav sonrası bu bölümden sadece 2 soru soruldu görülmüştür. Basın yayın organlarında sert bir eleştiriye maruz kalınması üzerine ÖSYM tarafından açıklamada bu alanla ilgili 10 soru sorulduğu belirtilmiştir. Adayların bu açıklama sonrasında yaptıkları incelemeler açıklamanın tamamen asılsız olduğunu ortaya koyuyor. Milyonlarca adayın girdiği bu sınavda sarf edilen emek, zaman ve paranın hiçbir şekilde karşılığının olmayacağı aşikardır. ÖSYM'ye duyulan, duyulan güven gittikçe azalmaktadır. İnsanlarımızın kafasındaki bu güvensizliği ortadan kaldırmak için ÖSYM sorulduğu iddia edilen bu 10 soruyu adaylara açıklamalı ve bir şekilde göstermesi rica olunur. Bu sayede milyonlarca adayın kafasındaki soru işaretleri gidecek. Ve ÖSYM'ye duyulan güven önemine koruyacaktır demiş. Günün son haberi için şimdi de İzmir'e gidiyoruz. Devrimci liseliler tarafından başlatılan kampanyanın başlığı Eşot düzenlemeleri geri alınsın ve şöyle devam etmişler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesi Eşot geçtiğimiz günlerde ulaşım düğümünü çözmek adına bir takım düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu düzenlemeler sonrasında gitmek istenilen yere tek araç ile ulaşım sağlamak neredeyse imkansız hale geldi. Var olan otobüs hatlarının kaldırılmasına kaldırılmayanların da en yakın aktarma merkezinden öteye gitmemesine sebep olan bu çözüm İzmir halkını adeta Çile'den çıkardı. Düzenlemeden önce tek araç ile şehrin bir ucundan diğer ucuna gidilebilirken düzenleme sonrası yakın mesafeler bile en az iki aktarma ile sağlana bir hale geldi. Aktarma merkezlerine ulaşırken kaybedilen vakit ile ulaşım mesafeleri daha da uzadı. Şehir nüfusunun azaldığı yaz aylarında bile sıkıntı doğuran bu uygulamanın yeni eğitim döneminin başlamasıyla başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere halka çok daha büyük sorunlar yaşatacağı aşikar. Konuya dair Devlis açıklaması İzmir'de toplu ulaşım katlediliyor. Eşot düzenlemesi otobüs seferlerini arttırıp insanları toplu taşımaya teşvik etmek yerine Özel araç kullanımını özendiriyor. Tek otobüs ile gidilebilen yere artık 2-3 aktarma ile ulaşılabilir durumda. Ulaşımda düğüm çözülüyor diyenler asıl düğümü kendisi atıyor. Aktarma üzerine kurulu bu sistem engellileri ve yaşları da zor durumda bırakıyor. İzmir'in aşırı sıcağında ya da yağışın olduğu aylarda toplu taşımanın daha bir beter hal alacağı görülüyor. 90 dakika uygulaması bu sistemle uzun mesafeler için yetersiz kalıyor. Trafik sıkışıklığını azaltacağız diyenler aktarma merkezlerinde metro ve izban duraklarında insanları balık istifi araçlara binmeye zorluyor. Makam araçlarından inmeden oturdukları yerde ahkam kesenler şehri kendi çiftliği sanıyor. Seçimlerden önce beraber yönetelim diyenler seçimden sonra halktan tek bir görüş almadan eşot düzenlemesini ilan ediyor diyor. Devrimci liseliler ve yeniden uzun hatların geri gelmesini eski sisteme dönülmesini istemişler. Değişimin rüzgarları ülkenin her yerinde esmeye devam ediyor. Esen kalın.